ama بعد, fînna khair al-kelâm kelâm Allah, v khair al-hadi hâdi Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, v Arkadaşlar, İmam Ebu Zekeriya Nevevi rahimahullah Riyad salihin adlı hadis kitabını okumaya, etmeye devam ediyoruz.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 başından sonuna kadar ayetler ve hadisler. Kendisine ait böyle çok az ve nadir sözün olduğunu mülahaz edersiniz kitapta. Yani nereye bakın yani şu şurada oturup okuduğumuz e, bu hadis kitabına baktığınız zaman İmam-ı Nevevi ne yapmış? Kaynak kitaplar Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace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 İmam'ın nevevinin yani bizim Riyazu Salihin adlı okuduğumuz kitabın yazarının başlıkları bunlar. Kitaba hizmet etmiş, kitabı şerh etmiş. Aynı zamanda bakıyorsun ki o ne? İmam-ı Nevevin'in fıkhını if if ifade ediyor, fıkhına işaret ediyor. Ne destekli? Konularla neyle nelerle desteklemiş? İmam-ı zikrettiği o bablara bölerek o bablardaki hadisler ve ay ayetler ve hadisler. <gülüyor> bu yani metot Çok önemli bir metot Birçok insanın yani e, Hak yoldan Sapıp bidatlere Düşmesinin ana temelinde yatan Temelinde yatan sebeplerden bir tanesi bu ya Adam diyor ki Ya telefonla konuşuyoruz Yani diyor rabıtanın diyor, ah. ne zararı var ki ah. Zabıtanın Rabıtanın bir Bana zararı var mı bir gösterin diyor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 Neden böyle diyor? Çünkü uslub, metot, menhec öğrenmemiş. Ehl-i sünnet vel cemaatin menheci ibadette ney? el ibadat tevkifiyye. İbadetler tevkifidir. Yani allah Teala'nın ve Rasulü'nün dur dediği yerde durulur. Yap dedikleri yapılır. Sükut ettikleri yerde de ne yapılmaz? Sınır aşılmaz. Hareket edilmez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 Muâşereti, ilişkisi, ona olan davranışındaki ölçü nedir arkadaşlar? Örf. Tabii örf neyle sınırlı? Allah'ın şeriatıyla, dini, diniyle sınırlı. Örfe göre ne yap? Hanımına muamele et. Şimdi bazıları soruyor, ya yeni evlendik, hocam, hanımın annesine gitmek istiyor, yani kaç günde bir anneme götüreyim? Yani buna bile...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 Kadınları bu şekilde bırakmayın. Bazı insanlar var böyle maalesef. Adam, sen diyorsun evli misin? Evliyim. Adam bakıyorsun ki ayrı odalarda yatıyor veya evine gelmiyor. Ya bu kadın evli dese evli değil. Boşadın mı? Yok diyor. Boşamıyorum daha. Dursun öyle. Allah-u Teala diyor ki böyle yapmayın. فَلَا تَذَرُوهَا فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَ وَاِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا Şayet diyor ıslah eder. Arayı bular, bulur. Bulur ve Allah'tan korkarak davranırsanız inna Allaha kana gafuran rahima Allahu Teala gafurdur rahimdir. İlk hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Muttafakun aleyh hadislerden. "Kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem istawsu bin nisa'i khayra" Diyor ki şarihler, yani kadınlar hakkında sizlere bu hayırla davranma nasihetini kabul edin ey rical adamlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kadınlara hayırla, ile iyilikle, güzellikle davranma konusunda vasiyet, tavsiye bulunuyor. Bunu emrediyor, bunu da kabul edin diyor ey insanlar, ey erkekler. Fe innel mar'ate hulikat min dıl'a ya da min Kadın diyor kaburga kemiğinden yaratılmıştır.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 Eğimli olduğu, meyilli olduğu, yamuk olduğu yer neresi? Ol. En üst tarafı. En yukarıdaki tarafı. Fein zehbte tuqimuhu kesertehû. Şayet alıp bu kaburgayı böyle ortasından tutup düzeltmeye çalışırsan ne yaparsın diyor aleyhissalatü vesselam? Kesertehû. <gülüyor> Onu kırarsın. Vein <gülüyor> teraktehû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 ne yapmış oluruz? Ortaya ayrı bir yaratık çıkarmış oluruz. Ahlakıyla, khilkatıyla, mizacıyla, tabiatıyla. Ama Allah Teala'nın yaratmış olduğu şekliyle bırakır, ona o şekilde davranır. Onun sınırlarını Allah Teala'nın emirleriyle belirlersek o şekilde kabul edip ortaya itaat eden, abide Allah'a ibadet eden bir kadın buluruz. Peki bir rivayet, bir sahih'in İbn Buharî'nin mesnun ettiği rivayette "El-mer'atu ke'dıl'i, en aqamtaha keserteha ve en istemta'te biha Kadın kaburga kemiği gibidir. Onu uzatmaya kalkarsan kırarsın. Olduğu haliyle kabul eder. Ondan zevk almaya çalışırsan zevk zevk alırsın, hoş bir hayat yaşarsın. Halbuki dediğimiz gibi bir de şu şu manaya gelmiyor. Yani biz kadınlar böyleyiz.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 Ve fî rivâye li muslim, muslimdeki rivâyette ise şu lafız, ''İnnel mar'ata khuligat min zul'i, lan testaqima leke alâ tariqah'' Yani kadın, kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Yani hiçbir şekilde, senin istediğin şekilde doğrulmaz. Doğrulamaz. ''Feyn istemtağte biha, istemtağte biha ve fîha ivaj, ve in zehâbte tukîmüha kesertaha, ve kesruha talâquha'' Bu rivâyette, o kemiğin,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 Boşarsın. Boşama yoluyla düzelttiğini zannedersin. Bu hadislerde de Nibi Vesselam bize yani bir öğüt veriyor, bir nasihat veriyor. Kadınlara iyi davranılması gerektiği hususunda. İkinci hadis an Abdullah ibn i Zem'ar radiyallahu anh Ennehu semia'n nebiye sallallahu aleyhi ve selleme yahtubu. Nibi Aleyhisselatü hutbesi ne işitiyor bu sahabe?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 benimin ilgili tarafında ise bizim bu konuyla ilgili olan kısmında da Aleyhisselt vesselam kadınları zikrediyor sab <gülüyor> fihinle onlarla ilgili öğütler veriyor ümmetin erkeklerine ve Kakom Abdi diyor aranızda öyle insanlar var ki veya öyle insanlar çıkacak ki öyle yapıyorsunuz ki aranızdan bir tanesi çıkıp karısını kölenin dövüldüğü gibi kamçılıyor celde diyor ona vuruyor felallehu yudajihuha min ahrihi Sonra da kalkıp gezenin sonunda onunla belki ne yapıyor cema ediyor ya buna diyor bu nasıl bir davranış <gülüyor> sonra vaadhum fi dhahkihim sonra insanlara gelenme sonucu insanların gülmesine anlam veremediğini söylüyor Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki ne oluyorsa yani buradan lima يَدْحَقُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ Senin insanoğlu olarak kendi yaptığın şey olan bu yerlenmeden dolayı diyor niye gülüyorsun? Yani gülünecek şey var gülmeyecek şey var. Aleyhisselatü Vesselam burada bir edep ahlak öğretirken diyorken yani sen, yani o, otururken kom şey kardeşinin veyahut da toplumda birisinin yaptığını duyduğun zaman güldüğün şeyi sen de ne yapıyorsun?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 sen devenin etini abdestin bozulur. Peki devenin sütü ve devenin sidi abdesti bozar mı? Bozmaz. Devenin sütü ve sidiği abdesti bozmaz. Tabii devenin sidiği içilir mi? Aynen. Devenin sidiği neciste girdir? Nebi Aleyhisselatü Vesselam yine sahih-i müslimde kendisine Medine'nin havasından rahatsızlık duyup hastalanan kimselerin gelip şikayette bulunan, bulunduğu onları aleyhisselatü gidin falanca yere oradaki develerin sütünden ve sidiğinden için emri var. Bugün de devenin sütünün ve sidiğinin tedavi olarak kullanıldığı biliniyor. Ve buradan da alimler başka bir fıkhi kayda çıkarıyorlar. Eti hayvanın idrarı ne değildir? Neciz değildir. Bu Aharetle alakalı bahisleri inşallah Fatih Hocamızla Bulugul Meram derslerinde alacaksınız. Temenin ve diğer etiyenin hayvanların idrarı, dışkısı necis midir, değil midir? Delilleri nelerdir, neler değildir? Bunları inşallah alacaksınız. Üçüncü hadis An-Ebi Hurayrata anh قال قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La yefrek mu'minun mu'mineten Bir mü'min kardeşini ne yapmasın?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 Dördüncü hadiste Amr ibn al ahwas al-Jushami radıyallahu anhu semi'an an nebiye sallallahu fi haccetil veda' yekulü ba'da en hamidallahu ta'ala vesne aleyhi ve zekkere ve biliyorsunuz veda haccında uzun bir hutbe veriyor. Allah'ım dedip sena ettikten sonra, Allah'ı anıp zikrettikten sonra insanlara öğüt veriyor. İnsanlara vaz ediyor ve diyor ki Ela wasda usubin nisa i hanımlarınıza iyi davranma konusunda yapmış olduğum bu vasiyetleri nasihatleri kabul edin ey ricaller, ey erkekler. Fınn ma hun awanin endakum onlar sizin yanınızda hanımlarınız sizin yanınızda esirdir esir gibidir yani annesinden babasından almışsın kadını evinde senle beraber yaşıyor. Sana genelde hizmet ediyor. Sana bağlı. Er ricalu kavamun ala nisaa. Allah Teala diyor ki er ricalu kavam erkekler kadınların üzerinde nedir? Kavam. demek kavam? Kaim. Yani yönetici, idare edici. Tabu er rical. Gerçek manada er rical. Şeyh Hatta Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in rahimeullah tefsirinde diyor ki bu batıda diyor maalesef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 bu itiram gösteren insanların Allah'ın koymuş olduğu bu dengeyi bozmalarında diye bir garabet yok. Erkekler kadınların üzerinde idarecidir arkadaşlar. Errijal, Kavvamun alan nisa. Ama yani böyle karısının yönetimi altına geçmiş, otur dediği zaman oturan, kalk dediği zaman kalkan, camiye gitmek için karısından izin isteyen errijal yoktur. Niye yoktur? Çünkü onlara ercâl denmez. Evet. Hanımının münkerini görüp hanımının hatasını görüp ses çıkaramayacak kadar korkan bu da bu korkusunun Allah'ın ateşinden olması, Allah'tan olması gerekirken hanımına karşı bu tavizleri veren müstesna ayrıdır bunlar. Bunlara ercâl denmez yani. Allah Teala ercâl kavvâmûne alâ'n-nisâ.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 öyle bir söz söyler ki diyor alehisselam. La yuqli o, o söz ağzından çıkar onun umurunda değildir. Yani ben ne dedim demez ama o söz öyle bir sözdü ki onun cehennem dibine kadar boylamasına ne var? Sebep olur. Le setemlikuuna minhunne şeyen gayra zalika illa en yetina bifahişetin mubayna. Apa bir şekilde bir fahişe, bir hata, bir günah işlemedikleri sürece onlara bir şey yapmayın diyor. <gülüyor> Tabi buradaki fahişeden maksat fuhşiyetten maksat yani isyan, nuşuz manasında. Hadisin devamı açıklıyor zaten. Şahit yani hoşunuza gitmeyen, Allah'ın dinine uygun olmayan sizin istediğiniz bir şeyi yaparlarsa فهجروا fil medaci'i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 Olmasa da olabilecek nitelikte. Ama İslam kadına değer vermiş. fe etâ'nekum felâ tebû aleyhin nesebîyle sizlere itaat edecek olurlarsa artık ne yapın? Onların üzerlerine gitmeyin. İllâ inne lekum alâ nisâ'ikum haqqan velin nisâ'ikum aleykum haqqâ.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 ولا يأذنن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن kadınların sizin üzerinizdeki hakkı ne? An ihsenu ilehinnen fi kiswatihen ve ta'amihin. Onlara elbise alırken, giyim kuşam alırken, yemek yedirirken ihsanda bulunun. Yani senin erkek olarak üzerine düşen de bu. Er ricalu manalarından bir tanesi de bu.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 İddialarıyla, seslenmeleriyle artık bakıyorsunuz ki boşanma oranları o kadar çok yükselmiş ki şu son 10 yılda özellikle yüzde yani 300, yüzde 500 artmış durumda. Yani sağınıza bakıyorsunuz falanca akrabanızın boşandığını, solunuza bakıyorsunuz falanca komşunuzun boşandığını görüyorsunuz, şaşırıyorsunuz diyorsunuz Allah Allah. İşte bunların getirdiği denge düzen bu. Bunların getirmiş oldukları denge düzen bu. Diğer hadis. Beşinci hadis Muaviye İbn Hayda radıyallahu an قال: "قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ Diyor ki Muaviye İbn Hayda radıyallahu an Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a şu soruyu sordum. Ey Allah'ın Resulü. "ما حَقُّ زَوْجَتِي أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟" Bizlerin diyor hanımların bizim üzerimizdeki hakkı nedir?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 Yüze vurma. Yani kadını dövdüğün zaman, vurduğun zaman, hak ettiği zaman yüzüne vurma. Ve la tuqabbeh. Ona genel manasıyla kabih. Kötü sözler söyleme. söyleme ona. Yani ağır konuşma. Ve la tehcur illa fil beyit. Hecredeceksen, küseceksen evin içinde hecret. Altıncı hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh, kal, kal, aleyhi ve sellem Ekmelül müminine imanen ahsenuhum hulukâ. Bu da çok önemli bir husus arkadaşlar. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Annenin babanın yerine gitme. Içinde... E tabii. Haydi annenin babanın evine git. Değil. Gönder değil. Evin içinde ona ne yap? Hec Başka, Başka odaya git. Etakta sırtını dön. Konuşma edeplenene kadar ahlaklanana kadar telefonlarını açma. Ama şimdi tam tersi. Erkek telefonla arıyor, kadın telefonunu açmıyor. Kıyamet alametleri. Evet. Ekmelul mukmine iman ekmelul mu'minin imanına Müminlerin iman bakımından en kamili, en mükemmeli kimdir? <gülüyor> ahlak olarak en güzel olanlar. Güzel ahlak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 canamda cicimde ama borç aldın borcunu ödemedin. Söz verdin sözünde durmadın. Emanet aldın hiyanet ettin. Ya yani bu güzel ahlak değil. Ve khiyarukum khiyarukum ikum. diyor ki sizlerin diyor en hayırlısı aranızda en iyiniz kimdir? Hanımına ailesine en iyi olanınızdır. En iyi davrananınızdır. Hakkını gözeten hakkını riayet edeninizdir. Ama öbür taraftan da şunu da bilmek lazım. Aleyhisselam dediği gibi. Bütün dehir boyunca, sene boyunca, ömür boyunca kadına iyilik yapsan diyor. Senden bir kötülük görse ne var? Senden ne hayır gördü ki de. Bir de bu tarafı da var. Yedinci hadis. İyas ibn Abdullah ibn Ebi Zubab radıyallahu sallallahu aleyhi ve sellem. La tadribu ima Allah. Kadınlara vurmayın. Kadınları dövmeyin diyor.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 Şey yaparlar, Allah Resulü Aleyhisselam bu şekilde öğütlemiş. Biz burada nakle diyoruz, Aktarıyoruz öyle değil mi? Feca'ı Ömer radıyallahu anh ila Resulü İlah sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Nisa Suresinde. Ömer geliyor. Allah Resulü Aleyhisselam. Ömer diyor ki Fekale veirnen nisavu ala ezvacihin Kadınlar diyor erkeklerine diklenmeye başladılar. Ey Allah Resulü. Niye diklenmeye başladılar? Senden bu sözü duydular. Ömer Radiyallahu anhu da bunu gelip Aleyhissalatu vesselam'a arz ediyor şikayette bulunuyor. Fa atafa bi ali Rasulillahi <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem nisa'un kathirun Birçok kadın da gelip peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın Hanımlarını ziyaret ederek böyle bir şikayetlerini azdediyorlar. ediyorlar. Böyle oldu, şöyle oldu filan. Fakal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Aleyhisselam bunu duyunca "Laqat atafa bi ali beyti Muhammedin nisaun katirun." Birçok çok diyor kadın Muhammed'in ailesini hanımlarına gidip şikayette bulunmuş. Yani gevezelik yapmış.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 Bunlara kötü davranan, genel manada kötü davranan bu hadise ilgili olarak ve kadınların şikayet etmelerine sebep olan kocalar ne değildir diyor aleyhissalatü vesselam? Sizlerin hayırlı olanlarınız değiller. Sekizinci hadis An-Abdillah ibn-Amir ibn-i Asr radiyallahu <gülüyor> anhuma enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal el-dünya meta Dünya meta <gülüyor> Ne demek meta? İnsanın zevk aldığı, hoşlandığı, ...ve geçici olan şeyler. Ve hayru meta'iha... ...ve dünyada diyor en... ...zevk alınacak... ...en hoş şey nedir? Diyor ki aleyhisselam... ...el mar'atu salihâ. Saliha bir kadın. Bazı kardeşler... evlenecek olan kardeşler... ...hususiyetle... ...neye dikkat ediyor evlenirken? Ya diyor ki kadın olsun, güzel olsun... Ama Aleyhisselat ve Selam'ın tavsiyelerine, dinin tavsiye ve nasihatlarına baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Kadının salih olmasının öncelikli gelmesini görüyorsunuz. Salih ne demek? Arreca lo kavamunu alenise ayetini kabullenmiş, içine sindirmiş kadın demek yani. Güzel ahlak, dindar olan. Evet, babu hakkı zevci alim merati Hemen bu babu da alalım.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 Erkek. ilk hadis, ân <gülüyor> abi eğer diyor kadın kocası tarafından yatağa çağrılır, yatağa davet edilir de kadın bu davete icabet etmezse, fêbat, qatbâne, âleihâ <gülüyor> ve koca da, koca da, bey de, hanımına kızgın olarak, öfkeli olarak gecelerse, la ânethal, hatta, kadın sabahlayıncaya kadar.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 arzusunu giderecek insanlar aramaya başlıyor. Bu hadis muttefakun aleyh. Bir rivayetinde de diyor ki اِذَا بَعْتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِي رَاشَ Kadın kalkar da kocasının yatağından giderse, kocasını terk ederse, küserse, bu şekilde gecelerse, لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ hatta تُسْبِحَ Melekler sabaha kadar o kadına lanet eder. Bir başka rivayet, yine Müslümin rivayet ediyor ki Aleyhisselam, "Vallahi nefsi bie dihi, nefsimi elinde tutan, nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki, ma' min rjulun yeduğm um rətahu ila firashihi. Bir adam hanımını ita çağırır, fete aleyhi ve kadın da bu daveti kabul etmez, gitmezse, illa kana lldi fi sağıtan عليها hatta razı عنها. O daha ayrı bir şey işaret ediyor. Diyor ki Allah Resulullah sallallahu bu kocasının davetine icabet etmeyen kadına semadaki gökteki Bakın hadis neyin delili var ayreten Allah'ın yukarıda uluvda olduğuna dair. Hadis üstüne semada olan diyor ne yapmaz?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 çünkü burada Allah'ın hakkı beşerin hakkından önce gelir, mukaddemdir. Evet, 3. hadis Hanib bin Umar radıyallahu anhuma, ann-nebi sallallahu aleyhi ve sellem kullukum ra'in ve kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Hepiniz çobansınız, hepiniz mesulsünüz. Ve hepiniz ra'iyetinden sorumlu olduğunuz insanlardan hesaba çekileceksiniz. Patronsan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 Kadın da kocasının evinden ve çoluğundan çocuğundan sorumludur. Ve kullukum ve kullukum meseulun an raiyetihi. Ali Talq ibn Ali radıyallahu an. Ana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam. Kâl: İddaağar rjul zâjetahu li hajethi. Faltâtehi. Eın kânat aratnûr. Şayet adam hanımını bir ihtiyacından dolayı çağırır, seslenirse o hanımı diyor Aileset fırında olsa bile fırın başında ekmek pişiriyor olsa bile yani ekmek pişiren tenur var ya fırın tandır diyoruz. Diyor kadın yani ne yapsın işini bıraksın kocasına baksın. Çok önemli arkadaşlar. Yani kız eğer bu ahlakla yetişirse evlendiği zaman zorluk çekmez. Ama evde babaya cevap veren rahat hazır ol çeken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 Ateşin başında meşgul olsa bile Beşinci hadis ya da Buhari'ye hadisi Nebi Aleyhissalatu Vesselam diyor ki لو كنت آمرًا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. Şayet bir kimsenin bir kimseye secde etmesini emretseydim kadının kocasına secde etmesini diyor emre derdim. Allahu Teâlâ'mızı bu hadis sahih hadis temiz rivayet ediyor. Adamın hanımın üzerinde bu kadar büyük hakkı var, hakları var. Altıncı hadis Anum ki bu hadis zayıf bir hadis, Tirminci rivayet ediyor. Anum meseleme, "Kâlet, Kâle Rasûlullah Ey ve anha Kocası kendinden razı olarak ölen kadın cennete girer. Yedinci hadis an Mu'adib ibn-i anhu anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, La tu'zî imra'atun zavjaha fi'ddunya illa kalat zavjetuhu minel huril ayn La tu'zîhi katelekillah Muad ibn-i Cebad radıyallahu anhu rivayet ediyor bu hadisi. Diyor ki nebi aleyhissalatü vesselam La tu'zî imra'atun zavjaha fi'dunya. Dünyada eğer kadın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 Kocana ne yapma, zulmetme. Kocana eziyet etme. Fakat <gülüyor> <gülüyor> o senin yanında, ey kadın, emanettir, gidicidir. O diyor seni terk edecek. Yani ne kadar bu dünya uzun olursa olsun, senin yanından ayrılacak. 8. ve son hadis an Usâmet bin i Zeyd radıyallahu anhuma anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem mâ teraktu ba'dî fitneten hiyâ azarru alâ alâ ricali minen nisa kendimden sonra adamlara erkeklere kadınlardan daha zararlı ne yapmadım diyor bir fitne bırakmadım yani bugün de bunu müşahede ediyorsunuz arkadaşlar